Ezanın hikmeti nedir? Ezan, sosyal bir sembol ve şiardır. Yani her gün beş vakit topluma bir bildiride bulunur diyor. Ey insanlar, kendinize gelin. Siz bir özden koptunuz, tecellisiniz, bir daha öze dönün diyor. Ezanın bir de insanın temel bir görevini icra etmesi de söz konusu. Nedir? İnsan bütün varlıklar üzerinde bir komutan gibidir. Her şey ibadet ediyor, her şey zikir ediyor. Her şey tesbih içinde. Ezan, insanın bu kainattaki bütün tesbihleri, hamdleri, şükürleri tevhid kelimesiyle ilahi aleme doğru ilan etmesidir. Yani sırf insanlara namazı bildirmek aracı değildir ezan. Bütün kainata tevhide haykırmaktır. Bir de bütün ezanların birleşip uzayda yansımasını düşünün ki ne kadar harika bir şey oluyor. Ezan, büyük tevhidi yansıtmadır, yaşatmaktır. Onun için din diliyle olması daha uygundur.